Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Tarih boyu İslami mücadelenin gerçeğe ve bugünkü çalışmalarınızın önemi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estaiz billah. Veldeykum minkum ümmetün yed'ûne ilal hayr. <gülüyor> emironer bil maruf ve Ali al menker. Sadakallahul azim. Bize Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresinde içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan bir toplum bulunsun. Elbette bu görev dinimizin hepimize ümmeti Muhammed'e yüklediği bir görevdir, bir vecibedir. İşte bundan dolayı da bu görev Sadece bize mahsus değil, tarih boyu bizden önce de yaşamış olan tüm milletlere verilmiş ortak bir görevdir. Elbette bizler bugünkü çalışmamıza göz atarken, bugün neler yapmamız gerektiğini anlamaya çalışırken, öncelikli olarak peygamberlerin hayatına bakmamızda büyük yarar var. Malum olduğu üzere Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i bizlere hidayet kaynağı olarak, ...dünya ve ahiret mutluluğumuzu temin etmek üzere gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de pek çok konuyla ilgili bilgi var... ...ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda... ...bir tarih kitabı gibi, bir hayat serüveni yazar gibi... ...peygamberlerin hayatlarından ifade buyuruyor. Pek çok peygamberin hayatında nelerle karşılaştıklarını... ...neler yaptıklarını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Onun için ki... ...bugünü anlayabilmek için... ...peygamberler tarihine dönmemize peygamberlerin neler yaptığını, nasıl mücadele ettiğini anlamamıza büyük yarar var. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamber zikredilir. Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa, Hazreti Davud, Hz. Yusuf aleyhisselam hepsinin de hayatları anlatılır. Bunların pek azında yalnızca iki yerde ni'mel abd, inne huvevweb o ne güzel kuldu, çok tevbe ederdi, çok az geçer ama biz Peygamberlerin hayatını Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuzda Rabbimiz bize peygamberlerin mücadelelerinden bahseder. Yani o peygamber eline tesbihini alır, odasına çekilir, tesbih duasını yapar, namazını kılar, ibadet ederdi. O ne güzel kuldur. Bunu hiç söylemez. Ya nedir? Peygamberler mücadele etti. Hz. Nuh Aleyhisselam için فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامَىٰ 950 sene görev yaptı diye bahseder. Ki peygamberlerin hayatının ortak özelliği, genel itibariyle peygamberler bulundukları devirlerde yönetimlere meydan okuyan insanlardır. Dünyanın mevcut düzenine karşı, gidişatına karşı yeni alternatif sistem getiren insanlardır. Hazreti Nuh kimdir? Yeryüzü yaşadığı dönem içerisinde, yeryüzünün tek hakimi olan insandır. Hazreti Nuh 950 sene peygamberlik yaptı. Rivayetlere göre maksimum ifade eden rakam 80 kişiyi kendisinin iman etmesini sağladı. Bunun dışında yeryüzünde bildiğiniz gibi Nuh tufanı gerçekleşti. Dolayısıyla yaşadığı dönemde yeryüzünün tek imparatoru olarak kaldı. Yine Hazreti İbrahim'i aleyhisselam'ı Yüce Rabbimiz bize anlatır. Ne der? Hazreti İbrahim öyle geldi, güzel güzel tesbihini çekti, duasını yaptı. Bunları söylemez ya ne der? Hazreti İbrahim Nemrut'la mücadele etti. Hepimiz İbrahim ismini andığımızda karşısında direkt Nemrut'u anlarız. Nemrut o günkü süper güçtü. O günkü yeryüzünü idare eden ABD'siydi, Rusya'sıydı batısıydı doğusuydu ama o günkü süper gücüydü. Kur'an-ı Kerim Fecaalehum cezaden illa uzun uza diye ayet-i kerimelerde Hazreti İbrahim'in Nemrutla mücadelesini anlatır. Yine Ülül azim peygamberlerden bir diğeri Hazreti Musa Aleyhisselam. Onu da dinlediğimizde, Hazreti Musa dediğimizde karşımıza ilk çıkan isim Firavun'dur. Hazreti Musa'nın Firavunla mücadelesini görürüz. Firavun da o zamanki devlet adamı olarak, Ramses olarak ve Firavunlar silsilesinin bir büyüğü olarak o zamanın süper gücü bir devlet başkanıydı. Hazreti Musa'nın da mücadelesini Firavun'la anlıyoruz. Yine Hazreti Davud'un bir kral peygamber olduğunu, Hazreti Süleyman'ın yine kral peygamber olduğunu, devlet başkanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hazreti Süleyman aleyhisselam, ''Rabbi hebli mulken la yenbeği li ehadim min ba'di'' Ey Rabbim bana öyle büyük güzellikler, nimetler lütfet ki benden sonra kimsenin ulaşamayacağı büyüklükte nimetler olsun diye dua etti. allah Teala da kendisine verdi. Hz. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı neyle biliyoruz? Kardeşleriyle yaşadığı olayın ardından gelip Mısır'a sultan olmasını, gelip Maliye Bakanı olmasını biliyoruz. O gün Maliye Bakanı olarak Mısır'ı nasıl kurtardığını Yine bu peygamberlerin hepsini anladığımızda diyoruz ki peygamberlerin hepsinin de ortak özelliği tek başlarına bireysel ibadetleriyle kendileriyle meşgul olmaları ya da kendi çevrelerini kuşatan dar kapsamdaki birkaç kişiyle uğraşmaları değil tersine o gün yeryüzünde bulunan yönetime karşı mücadelesidir. Biz bunu anlıyoruz. Sadece eski peygamberler mi? Hayır. efendimiz. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı da Anladığımızda Onun hayatı elbette bizler için Birer ibret vesikasıdır Peygamberimizin Kutlu doğumunu kutladığımız bu ay içerisinde Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam Toplam 23 yıl peygamber olarak Görev yaptı 23 yılı da ikiye ayırdığımızda 13 yılını Mekke'de 10 yılını da Medine-i Münevvere'de Geçirdi Elbette ki Efendimizin bu peygamberlik süreci görev süresi içerisinde görev yaptığı dönemi ikiye ayırdığımızda ortadaki hicret bölümü önemli bir bölümdür. Neden? Çünkü Mekke dönemi dediğimiz zaman Mekke ahlak, itikat, inanç sisteminin gerçekleştiği bir dönemdir. Medine ise Medine ise devletleşme sürecinin tamamlandığı bir dönemdir. Mekke direniş sürecidir. Medine ise devlet olma sürecidir. Elbette bizler bugün vaktimizin hayli ilerlediğini düşünerek fazla detaya inmeden kısa geçmeye çalışıyorum. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de bulunduğu süre içerisinde büyük mücadeleler verdi. İlk günden itibaren Allah Teala'nın kendisine ilk emrettiği şey oku dedi, öğren dedi, temizlen dedi, hazırlanır hazırlanmaz da Önce yakınlarından başla dedi. Bu görevi verdi. Ardından ne oldu? Efendimiz Aleyhisselam 13 sene içerisinde ambargoya, zulme, işkenceye, sonra suikast teşebbüsüne, her türlü yokluğa, kıtlığa, zulme, mücadeleye maruz kaldı. Ama o hiçbir zaman teslimiyeti düşünmedi. Hiçbir zaman işbirliği yapmayı şu şu konularda anlaşalım demedi. Biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselam'a dediler ki ya Muhammed nedir senin derdin? Sen eğer başkan olmak istiyorsan gel başkanımız ol problem değil. Eğer sen evlenmek istiyorsan en güzel kızlarımızı sana verelim. Mal istiyorsan içimizde seni en zenginimiz yapalım. Kendi kendine ibadet etmek istersen Kabe'de namazını kılabilirsin. Bunların hepsi serbest ama dediler şu yönetime karışma. Ama dediler şu yönetim sistemine, şu kural konuma işine, kanunları düzenleme işine buraya karışma. Her şeyini yap. Biz bunların hiçbirisinden rahatsız değiliz. Ama sisteme talip olduğun zaman, yönetime talip olduğun zaman orada problem çıkar. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bu oyunkü bulunduğu şartlar içerisinde artık zulüm gören sahabelerin bile... Tıkanma noktasına geldikleri bir dönemde Vallahi dedi bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben asla bu davamdan vazgeçmem. Mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Ardından ne oldu? Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdu. Elbette ki Efendimiz'in hayatı içerisinde Mekke ile Medine arası yani hicreti dedik çok önemli bir nokta. Neden? Çünkü hayatını genel itibariyle iki noktada ...anlamamız gerekiyor. Mekke dönemi, Medine dönemi. İşte Efendimizin Medine'ye gelişte yaptığı şeyler de son derece önemli. Neden? Çünkü hani iktidarlar yönetimde iş başına geldiğinde yaptıkları ilk icraatların... ...sembolik bir anlamı vardır. Öncelik sırası vermiştir. Bir mesaj vermiştir ilk icraatlarıyla. Mesela ülkemizde devlet yöneticilerimiz, başbakanlarımız çoğunlukla Kıbrıs'a giderler. ilk yurt dışı seyahati neden? Türkiye Cumhuriyeti olarak en fazla biz buraya değer veriyoruz. Bizim için burasının özel bir anlamı var. Sırf bu mesajı vermek üzere önce Kıbrıs'a giderler. İşte Efendimiz'in de Medine'ye hicretinde yaptığı ilk icraatlar son derece önemli. İlk sözleri var ama ben girmeyeceğim. Sadece ilk icraatlarına geçeceğim. İlk icraatları önemli. Neden önemli? 13 sene içerisinde her türlü zorlukla karşı karşıya kaldı. Mücadele etti, etti, etti. Sonunda eline ilk fırsat geçer geçmez ilk özürlük alanı bulduğu an ilk yaptığı şeyler neydi onlar önemliydi. İşte değerli kardeşlerim efendimizin medine hicretindeki yaptığı ilk iş cami kurmak olmuştur. Ki cami dediğimiz zaman bugün hocalarımız mazur görsün salla başi almaşı al denen yer değil imamlık yapılan yer cami. Yani cami Cami o gün itibariyle devlet mekanizmasının yönetildiği, sosyal problemlerin görüşüldüğü, çözüldüğü, askeri kararların verildiği eğitim merkezi, herkesin her zaman uğrak yürü olan her türlü problemin çözüldüğü yerdi o gün için cami. Yani bugün itibariyle cami dediğimiz zaman ülkemizde de değişik yerlerde de faaliyet gösteren teşkilat binalarımızı anlamak durumundayız. Her türlü sosyal faaliyetlerin gösterildiği, her türlü işin yapıldığı yerlerde camiler, yerlerde teşkilat binaları. Çünkü siz herhangi bir yerde var olma adına eğer önce insanların gelip gireceği, kapınızı çalacağı teşkilat binanız yoksa siz yoktunuz. Onun için siyer kitaplarını hepimiz yakından okuruz, hepimiz bilirsiniz ki Peygamberimiz, Önce namaz için şunu yapalım vesaire dedi. Şunu yapalım, bunu yapalım dedi, demedi ya. Önce cami dedi. Önce cami yeri tespit etti. Önce bu teşkilat binasını kurdu. İkinci olarak da tabi ki kuru kuruya binaların bir anlamı yoktu. Bu binalardan hemen sonra ne gerekiyordu? Tarihte sers kitaplarını zikretti. ikinci hadise hadisede camiden sonra kardeşlik oluşumuydu. Bildiğiniz gibi Mekke'yi mükerremeden her türlü malını, varlığını, servetini, yakınlarını bırakarak Medine'ye hicret etmiş olan kimsesiz Müslüman kardeşlerin hepsini Medine'lilerle, Ensar Müslümanlarla kardeş ilan etti. Muhacir Ensar kardeşti. Elbette burada da çok özel başka bir anlam vardı ki o da şuydu. O kardeşlik bu binaların kuru kuruya boş kalması değil, onun içerisinde dayanışma içerisinde faaliyet gösterecek bireylere, üyelere, yönetime ihtiyaç var demekti. Sizin bir yerde sadece bir binanızın olmasının bir anlamı yok. Yani gerekiyor? Bu binanın yanında faaliyet gösterecek insanlara ihtiyaç vardı. Üçüncü olarak da değerli kardeşlerim, Efendimiz'in icraatı, belge yazımı diye söylüyor siyer kitapları ki o da bugünkü anlamıyla, anayasa yazmasıydı. Bugünkü anlamıyla devlet kurulmasıydı. Medine içerisinde ilk İslam devletini kurdu ve kendisi de ilk devlet başkanı olarak görev yaptı. Ve biz buradan da anlıyoruz ki İslam'ın ilk taleplerinden birisi de devlet yönetimidir. Yönetime talip olmaktır. Yönetebilmektir. İslam dini kişilerin, bireylerin sadece kendi çabalarıyla yaşayacakları kendi içine kapanık bir din değildir. Dördüncü olarak da Efendimizin icraatı pazar oluşturması oldu. Ne hikmettir ki çoğunlukla siyer kitaplarında saydığımız ilk üç madde peş peşe zikrediliyor da dördüncü madde es geçiriyor. Bence bunu da her yerde sıklıkla tekrar etmekte yarar var. Dördüncüsü de Efendimiz Aleyhisselam Medine'de sordular. Pazar neresi? Alışveriş nerede yapılıyor? dendi ki kendisine. E, pazar Yahudilerin kontrolünde, Yahudilerin sahip olduğu bir pazar gireceğiz. Onlara teslim olacağız. Onların uşağı uydusup olacağız. Alışveriş edeceğiz. Böyle bir anlam ortaya çıkacağı anlaşıldınca hemen efendimiz Yahudilerin hakimiyetinde pazar olduğunu duyunca Beni saat kabilesinin arazisini satın alarak pazar kurdu. Ve böylece de bize dördüncü bir görev olarak da Müslümanların da ekonomik güç olması gerektiği hususunda da bağımsız olması, ekonomik anlamda da kendi kendilerine ayakta durmaları gerektiği hususunda işaret buyurmuş oldular. Elbette sadece bunlar mı? Bunların dışında şimdi bir size sorsam desem ki en faziletli Müslüman kimdir dediğimiz takdirde hepimizin ittifakla vereceği cevap ümmetin imanı bir yana Ebubekir'in imanı bir yana konsa Ebubekir'in imanı ağır basardı diye efendimizin işaretle buyurdu. Hazreti Ebubekir Sıddık efendimizdir. Kendisi Ashere-i Mübeşşeredendir. İlk halifedir. Ardından Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendilerimiz dört büyük halife Dört büyük aşare-i mübeşşere insanı, Peygamberimizin dört yakın akrabası, iki kayınpeder, iki damadı. İşte bunları özel kılan durum, onların çok fazla ibadet ediyor olmaları ya da farklı bir yönleri miydi? Hayır. Bunların esas ortak yönlerine baktığımızda hepsinin de devlet başkanı olduğunu görüyoruz. Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Peygamberimizden hemen sonra Birinci halife, birinci halife yani Peygamberimizin yerini halef olarak geldiği için ama kendisi seçimle gelen ilk Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Hazreti Ebubekir Efendimiz. Ardından Hazreti Ömer Efendimiz de yine devlet başkanıdır. O seçimden daha çok Hazreti Ebubekir'in biraz yönlendirmesiyle seçilmiştir. Ama nihayetinde Peygamberimizin ne hikmettir ki, iyi bir eş, iyi bir aile reisi, iyi bir baba çok mübarek, çok yumuşak insandı. Bu yönlerini duyuyoruz. Ama iyi bir devlet adamıydı. Komutandı. Pek çok savaşa bizzat katıldı. Sahabelerin diliyle bizim korkup geri çekilmeyi düşündüğümüz an heyecanla cesaretle ön planda yürüyen kendisiydi diye ifade ettikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşçı yönüydü. Dolayısıyla Peygamberimizi anlatırken aslında tarihteki büyük devlet adamı diye anlatmak durumundayız. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i Cumhurbaşkanı, Hazreti Ömer Efendimiz'i yine aynı şekilde bu özellikleriyle anlatmak durumundayız. Ki daha sonraki devirlerde de bu sadece hilafet dönemindeki halifelerle değil, ardından gelen dönemlerde de Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Selçuklular, Osmanlı döneminde de değerli kardeşlerim görüyoruz ki İslam medeniyeti devletler üzerine varlığını sürdürmüştür. Yoksa batıda gayrimüslim memleketlerinde birkaç insanın yaşadığı yerde İslam varlığını sürdürmemiş. İslam diğer kurumlarını da bu İslam devletlerinin yaşadığı topraklar içerisinde meydana getirmiştir. Değerli kardeşlerim, kısaca toparlayacak olursak şunu ifade etmeye çalışıyoruz ki yüce dinimiz İslam bize sadece kulluk görevi içerisinde bireysel ibadetlerle değil toplumsal görevler de vermiştir. Elbette kilisede, Hristiyanlıkta bir insanın dindarlığı yalnızca kiliseyle sınırlıdır. Kiliseye gelen bir batılı profesör diyor ki ben kilisenin kapısında aklımı bırakırım, içeri girerim, çıkışta aklımı tekrar takınırım. Çünkü içerisinde o kadar absürt, o kadar akıl dışı şeylerle meşgullar ki, hafızalarını kabul etmesi mümkün değil. Hristiyanlıkta din insana yalnızca kilisenin içerisinde müdahale eder. Ama İslamiyet'te nasıl? Elbette ki İslamiyet hayatımızın 24 saatine günümüzün her anına 365 günümüze müdahale eden bir dindir. Şöyle kısaca toparlayacak olursak dinimizdeki Emirlerin genel itibariyle Üç boyutlu olduğunu anlarız Birincisi bireysel ibadetler ikincisi toplumsal Üçüncüsü de bu uydurukça Kelimeler kullanmaktan pek hoşlanmıyorum ama Böyle kullanıldığı için yönetsel Bireysel toplumsal ve yönetsel Yönetimle ilgili olan problemlerdir Biz Kişi olarak bireysel olarak ibadet etmek istiyorsak Dinimiz bizi yönlendirmiştir Namaz kıl, oruç tut, hacca git ihlaslı ol, dürüst ol Bunların dışında toplumsal olarak yapacağımız görevleri de dinimiz bize belirlemiştir. Zekat ver demiştir, gıybet etme, komşuluk ilişkilerin iyi olsun, sakın yalan söyleme. Yönetimle ilgili rüşvet alıp verme, aldatma, yönetimi ehline ver, faizle müdahale et, mücadele et gibi pek çok görev vermiştir. Değerli kardeşlerim, teşbihte hata olmaz der büyükler. Bir çamaşır makinesi aldığımız zaman bir bulaşık makinesi aldığımız zaman biliyoruz ki şu kadar parayı saymış eve getirtmişiz. Bulaşık makinesi gıcır gıcır ambalajlı naylonun içerisinde duruyor. Çocuk seviniyor evde. Aman aman ev, evladım dur. Neyi bekle? Servisi bekle. Niye? Para verdim boşa gider. Bunun kullanmasını biz bilmeyiz. Bunu kim yaptıysa ancak o bilir. Ne bekleriz? O bulaşık makinesini üreten firmanın gönderdiği kullanma kılavuzunu bekleriz. Sonra bir servis elemanı bekleriz ki açsın, kontrol etsin ve bize bunu nasıl kullanacağımızı göstersin. İşte bizim hayatımızda böyledir. Yüce Rabbimiz bizi yarattıktan sonra elçilerini, peygamberlerini göndermiştir ki o hayatta nasıl yaşayalım? Kitab-ı Kerim'i, Kur'an-ı Azimuşşan'ı göndermiştir ki biz... Bu hayatımızı nasıl mücadele edelim Hayatta nasıl yaşayalım Kur'an-ı Kerim sadece ibadetler değil Dedik mesela son dönemde Meşhur olan kişisel gelişim seminerleri Bunların çoğu belki Yani yarısı hile hurda Belki bir yarısı da doğru Doğru olan tarafları neler Mesela örnek olsun diye bir iki tanesini Arz edeyim Takip edenler bilir Kişisel gelişimlerde en çok Sık kullanılan konulardan birisi nedir Empatidir, empati yapmak. İşte eğer empati yaparsanız, karşınızdakini iyi anlamaya çalışırsanız başarılı olursunuz. Hep böyle kısa yoldan köşe dönme yolları. Bazı insanların öyle konferans vermelerinin e, gerekçesi de bu. Empati yaparsanız başarılı olursunuz. Nedir empati? Karşındakini anlamak. Bunu bu e, NLP uzmanları mı ortaya çıkardı? Hayır, dinimiz ne buyurdu Peygamberimiz? Sizden biriniz kendisi için sevdiğini Kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz Kendisi için istediğini Kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz Önce karşımdakini Önce kardeşimi düşünmek Durumundayım işte Empati ne diyorlar Gülümseyiniz başlarınız sırrı Gülümsemekte gülümseyin Karşınızdakini tavlarsınız ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam Kardeşine tebessümün Bir sadakadır sadaka dinimizde karşılığında sevap aldığımız herhangi bir sevap birimi. En önemli ibadet birden yedi yüze sınırsız bir gayri hesap artacak olan bir sevap dilimi sadakanın bir tanesi de Müslüman kardeşimizin karşısına geçip ona güler yüz göstermek, tebessüm edebilmek. İşte bu da kişisel gelişim. Mesela başka bir örnek kalite. Bugün işte ISO 9000'ler, binler, hasipler, şunlar bunlar çıktı. Her gün Alevere dalavere yaparak, yeni pazarlama teknikleriyle, isimleri değiştirerek yeni bir model ortaya çıkartıyorlar. Halbuki hepsi de temelde aynı. İşte kalite, işin özü bu. Bugün 2000'li yıllarda insanlık kalite kavramıyla karşılaşmışken, kaliteyle tanışmışken, ondan tam 14 asır önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Allah mümin kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Yani Allah mümin kulunu ucuza yaptığında sever demiyor. İşte bilmem şöyle yaparak böyle yaparak yaptığında sever demiyor. Ya ne zaman sever? Allah mümin kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Onun için de biz şu dua, e, mobilyada bile demeyiz ki ucuza yaptırdım kötü oldu. mi yaptı kötü yaptı. Usta iyi yapmış kötüm yapmış. Sıvanın eriliğine bakarız. Kalitenin öneminde peygamberimiz böyle. Yine başka bir son örnek olsun ki Mesela onların kullandığı önemli ifadelerden birisi de hemen şimdi kavramıdır. Hemen şimdi ile de Peygamberimiz ne demiş? Yani diyorlar ki bir iş yapmaya karar verdiğin zaman hemen başta. Bu tabi ki bunları teşkilatımız için de söylüyorum. Teşkilat olarak da yapmamız gereken işler olduğu için bu örnekleri paylaşmak istedim. Helekel <gülüyor> mütesavvifûn. Erteleyenler helak oldu. Peygamberimiz gayet kısa veciz bir ifadede bulunmuş. Erteleyenler bitti bir iş yapmaya karar verdiysen, planladıysan hemen başta fe iza azam tefe tevekkül Allah. Eğer bir işe tam azmetmiş, karar vermişsen Allah'a tevekkül et, başla. Biliyorsunuz bir savaşta da Peygamberimiz buyuruyor ki bir peygamber kendisi Uhud Savaşı'na çıkmayı düşünmediği halde sahabelerin ısrarıyla yola çıktığı halde eyvah geri dönelim dediklerinde bir peygamber Kılıcını çık çıkardıktan sonra kınına geri sokmaz diyor. Belli bir noktada bir iş eğer karar verilmişse, hareket edilmişse artık ondan dönüş yoktur. Yarı yolda bırakılmaz. Onun için de helekel mütesavvifun, erteleyenler helak oldu. Sadece bunlar mı? Ticaret. Dinimiz ticareti meşru kılmış. İstediğiniz gibi yapın, ama demiş, kurallar koymuş. Sakın ha yalan söylemeyin, aldatmayın, hile yapmayın bilmem stokçuluk yapmayın, faizle alışveriş yapmayın, tartıda insanları kandırmayın, malın e, bozulmuş bölümünü saklamayın gibi pek çok kural koymuş ki, sözün özü dinimiz bize pek çok görev vermiş ve bizim hayatımızın hiçbir anını boş bırakmamış, hayat boyunca ne yapacağımıza kendisi karar vermiştir. İşte değerli kardeşlerim, dinimiz bize bu görevleri vermiş ve ama bir yandan da eklemiş. Buyurmuş ki peygamberimiz, komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir. Namaz din, dinin direği demiş. Namazı çok önemsemiş. Orucu başka ibadetleri önemsemiş. Ama ben namaz kılmayan bizden değildir. Müslüman değildir mahiyetine. Çok zemmettiği halde, en önemli görev namaz olduğu halde, namazla ilgili bizden değildir ifadesini kullanmamış. Aldatan bizden değil demiş. Bir de komşusu açken kendisi tok yatan, yani sosyal faaliyetlerin içerisinde bulunmayan, insanlığı önemsemeyen, ben sadece kendi hayatıma bakarım diyen adam, doğru bir adam olmamış olur. Yine buyurmuş ki Peygamberimiz, insanların en hayırlısı, insanlara en çok hizmet eden buyurmuş. Yine bildiğiniz meşhur hadis-i şerifte, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir gün sahabeleriyle birlikte bulunduğu esnada, bir bedevi yeni Müslüman olmuş veya olmak üzere Efendimizin huzuruna gelmiş, duymuş ki ahir pe zaman peygamberi çıkmış, insanların efendisi diye hitap ediliyor. Gelip sormuş, içerisinde olayı açıp girdiğinde orada oturan insanların hepsinin de birbirinden farklı kimseler olmadığını hissetmiş. Öyle krallar gibi baş köşeye kondurulmuş, herkesin el peçe ıı, divan durduğu, Böyle birisi yok. Bakmış bakmış bu bedevi bulunan sahabeler içerisinde hiçbirinden bu peygamberdir diye gözü kestirememiş. Ardından da sormaya karar vermiş ki kime sorayım? Olsa olsa bu toplumun içerisinde olmazsa mümkün olmayan bir kişi. Kenarda durup insanlara hizmet eden birisi. Bizzat hizmeti kendi yapan bu kesin değil de onun dışındaki herhangi birisi peygamberdir. Düşüncesiyle dönüp sorduğunda insanların efendisi kimdir? Hangisi bu insanların efendisi diye buyurduğunda Efendimiz Aleyhisselam o belagatlı sözcüğüyle, belli bir ifadeyle insanların efendisi insanlara hizmet edendir buyurmuş. Dolayısıyla bize de kıyamete kadar geçerli olacak kuralı vermiş olur. Değerli kardeşlerim, bu çalışmalarımız içerisinde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 Sonra dilimiz, sonra da eğer ortam hiçbir şekilde müsait değil, baskıcı, zulüm, tehdit ortamında isek, o zaman da hiç olmazsa kalbimizle bunu hissetmeliyiz. Elbette ki bugün insanların insanların bizzat aktif görev alması demek, eliyle bir şeyi düzeltmesi demek, o şeyi bizzat yapması demek. Elbette takdir edersiniz ki bu da insanların, Sosyal faaliyetlerin içerisine bizzat elini taşına, taşın altına koymasıyla mümkün olan şeydir. Değerli kardeşlerim, toplumumuzda kullanılan önemli yanlışlardan birisi de cihat kelimesiyle ilgili. Malum olduğu üzere cihat deyince biz geçtiğimiz bayramda Somali'deydik kurban dolayısıyla. Aramızda bulunan ekip arkadaşlarımızdan birisi TV5'in kameramanı cihat diye bir arkadaştı. Gittiği yerlerde işte herkes ismi tanıtıyor. Cihad. Bu deyince bombom. Cihad deyince ne diyorlar? Bombom. Öyle bir kural yerleşmiş ki insanların zihnine bilinçaltı olarak cihad etmek demek bombom havaya infilak etmek, savaşmak. Başka bir şey bilmiyor maalesef insanlar. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa bize cihad ibadetini emretmiş. Ve eğer cihad gerçekten bizim de bilinçaltımıza yerleştirildiği şekliyle sadece savaş olsaydı düşünün ki hayatı boyunca milyarlarca, yüz milyonlarca Müslüman savaşmadan öldü. O günde savaşmayan insanlarımızı düşündüğümüzde savaşmayan insanların hepsi de bu görevi yerine getirmeden ölmüş olacaklardı. Öyleyse bu insanlar vebal altında olduğu gibi Yüce Rabbimiz haşa uygulanmayacak bir görev emretti, abesle meşgul oldu demiş olacaktı ki, bu asla müstahil olan bir şeydir. Rabbimiz asla hakkında mümkün olmayan bir şeydir. Dolayısıyla da cihad demek, cihadın birkaç e, merhalesi var muhakkak ki, bir in, hakkı hakim kılabilmek için, var gücümüzle mücadele etmek. Kısaca tarifi bu. Onun ilki, ki kendi nefsimizle belki başlıyor ama esas yapacağımız iş işte bu tür sosyal faaliyetlerdir. Derece derece yükselir. En sonunda da savaşlı mücadele de bunun bir üst perdesidir. Ki cihadın sadece savaşla, kıtal ile anlamak bir bölümünü anlamaktır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu noktada da yaptığımız işin ne olduğunu anlamak durumundayız. Cihattan bahsetmişken son bir hadis-i de söyleyelim ki Efendimiz Aleyhisselam en büyük cihad, zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir buyuruyor. Yani cihad etmekte, cihadın da mertebeleri var. En zoru nedir? Meydanlara inmektir. Öyle odana kapan, 15 kişiyle işte tefsirini oku, hadisini oku, zikrini çek, bit. Bu değil ya. Bu insanların hedefi olabilmeyi göze almak. Eğer meydanlara çıkabiliyorsan, herkes yine mi sen diyorsa senle mi bunlardansın diye dışlanır bir vaziyete gelmişsen, işte bu sisteme karşı meydan okuyabilme, demin bahsettiğimiz peygamberlerin hayatında uygulanan hadiseleri eğer tekrar işte o gerçek cihattır. Değerli kardeşlerim, sözlerimizi toparlarken, şunları da ifade edelim ki, muhakkak ki bizler, bize tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmak durumundayız. Elbette bu yaptığımız görevler cihat görevleridir. Tabii ki biz bu görevleri yaparken başka platformlarda yapılan görevleri de küçümsüyor değiliz. Ama şunu da biliyoruz ki bu camianın, bu bayrağın çatısı altında olmayan çalışmaların hepsi kısır çalışmalar. Hepsi ya kişiyi, kişiyle beraber de yalnızca çevresini etkileyen çalışmalar düşünün ki yine küçümsemiyorum. Hepsi değerlidir, başımın tacıdır, başımızın üstünde yeri vardır. Ama bir insan işte bir medrese ortamında bir işte bir e, herhangi bir mecliste 10 kişiyi ilgilendiren sadece üyelerine 15 kişiye yönelik bir çalışma yapıyorsa bu sadece kendisini sadece o 15 kişiye etkisi vardır. Ancak bizim bu çalışmalarımız toplumun tamamını etkileyen Toplumun tamamına yönelik çalışmalardır. Bu açıdan önemlidir. Yoksa gidip de işte öğrenciyle, 10 tane öğrenciyle kendi başımıza çekilip uğraşıp bitse veya işte hadis okuyup dağılsa insanlar al gülüm ver gülüm. Herkeste çok iyi olma imkanı var. Ama ama bizden istenilen o sosyal görevi, dinimizin bize yüklediği görevleri yerine getirmiş olmayız. Bu noktada, Teşkilatlarımızda genel itibariyle karşılaşılan e, sorulardan birisi de şu ki başarı konusu bir, e, top, bir çalışma eğer başarıya ulaşmışsa verimlidir, güzeldir, doğrudur. Ama gidiyoruz gidiyoruz bir yerde tıkanıyorsak eğer, eğer yaptığımız işten bir netice alamıyorsak o zaman boş gibi düşünüyor insanlar. Değerli kardeşlerim unutmayınız ki başarı görevini tam olarak yerine getirmektir başarı sonuç almak demek değildir klasik bir söz olarak denir ki biz sefere çıkmakla yükümlüyüz zafere çıkma, zaferle yükümlü değiliz denir elbette ki Efendimiz de savaşa çıkarken taktik yaptı yani körü körüne teslim olayım öleyim meselesi değil elbette plan yapılacak savaşa kazanmak için çıkılır ancak taktikler yapılır sonuç Allah'a aittir Efendimiz'in de savaşlarında ve diğer olaylarına ki girecek değiliz. Dolayısıyla peygamberlerin hayatında bir önemli hadis-i şerif, Miraç hadisesi, Efendimiz'in kutlu doğumunu yaşayacağımız günlerde, biliyorsunuz Efendimiz Miraç günü kutsu Şerif'ten Sidre-i yükseldi. O gün kendisine cennet ve cehennem, evvelkilerin ve ahirlerin, İnsanlık tarihi boyunca yaşamış olan her şeyin bilgisi kendisine verildi. Onun için peygamberimizin Miraç hadisi de bir kez daha okumanızda yarar var diye şahsen düşünüyorum. Miraç hadisi çok önemli. Buyruğu Peygamberimiz Miraça çıktığımda bana her şey gösterildi. Mesela orada bakır tırnaklarıyla kendini çırmalayan, yüzünü, gözünü parçalayan insanlar gördüm. Şaşırdım. Sordum Cebrail Aleyhisselam'a. Kim bunlar diye? Bunlar dünyada gıybet edenler dedi. Yine bir takım insanlar gördüm. Karınları şiş, içleri dışlarına çıkmış, ayaklarına kadar sarka mideleri olan ve içi yılan dolu insanlar gördüm. Kim bunlar dedim. Bunlar faiz yiyenler dedi. Bugün faizi maalesef toplumumuzda son dönem içerisinde ne kadar dejenere olup, Herhalde yani çok iyi toplumlarda bile yapsak ya ev kredisi ya bilmem işte araba kredisi gibi tamamen maalesef buna girmeyelim. Faiz buyur. Ve buyuruyor ki peygamberimiz bana o gün peygamberler gösterildi. Peygamberlerin hepsi Efendimiz'in huzurunda adeta geçit resmi tören düzenledi. Peygamberler geçti. Buyuruyor ki peygamberimiz bir peygamber geçti ardından bin kişilik cemaat. Biri geçti 500 kişi, öbürü 300, öbürü 2000. Değişik sayılarda insanlar geçti. Birazdan gördüm ki 50 kişi var, 30 kişi var, 20 kişi var, 3 kişi var, 5 kişi var. Peygamberler gördüm. Biraz sonra arkasında bir kişi var, sonra da arkasında hiç insan yok. Sıfır katılımcısı olan, hiç kimseyi ikna etmemiş olan, hiç kimseyi... Taraftar olarak arkasına almamış olan peygamberler gördüm. Ve yine biliyorsunuz ki Hazreti Nuh 950 sene peygamberlik yaptı. 80 kişiyi ancak taraftarı olarak alabildi dedik. Ama ne Yüce Rabbimiz Hazreti Nuhu diyor, ne de peygamberimiz bu peygamberleri. Elbette bu peygamberler hiç kimseyi ikna edememiş olsa da, kendi safına çekememiş olsa da görevlerini yaptılar başarıya ulaştılar. Çünkü وَمَا أَنْتَ bir بِمُسَيْتِرِ Sen onların üzerine baskı kuracak değilsin. Senin görevin ancak tebliğ etmektir buyuruyor Allah. Dolayısıyla da bizim bu çalışmaları sürdürürken arkamızdan insanların gelmiyor olması bu çalışmaları sürdüren insanların başarısızlığı elbette ki değildir. Önemli olan başarı görevini tam olarak yerine getirmektir. Bundan sonrası Elbette bizim dışımızda gerçekleşecektir. Değerli kardeşlerim yine biliyoruz ki bu teşkilat var olduğu günden beri sürekli iğneyle kuyu kazdı. Her zaman çok az sayıda insanlarla iş yaptı. Bugün az sayıya düştük çok az varız gibi düşünülüyor bazı yerlerde. Halbuki kalabalık olduğumuz günlerde de bundan fazla belki çalışan insan yoktu. Hep iğneyle kuyu kazıldı hep zor dönemlerde sonuna kadar mücadele edildi, direnildi. Sonuçta bir nok bu noktaya geldik. Bugün eğer ülkemizin en töpe noktalarında eşi başörtülü insanlar bu yüksek makamlara gelmişlerse bilesiniz ki bu ancak bu teşkilatların dirençli, onurlu mücadeleleri sonucudur. Yoksa bu yönetimimizde olan insanların herhalde kendi başlarına ortaya çıkıp başlattıkları bir mücadeleler sonucunda elde edilecek başarılar değildi. Ama bu görevleri yerine getirirken üzerimizde durma, üzerinde durmamız gereken bir başka husus da değerli kardeşlerim bizlerin de kişiler olarak örnek insanlar olup kendimiz gereken görev en iyi şekilde yapmak. Buyurmuş ki büyükler lisan hal ah seni makal kişinin Diliyle söyleyecekleri değil En iyi söz Duruşuyla söyleyecekleridir Dolayısıyla bizler de yaşantı itibariyle insanlara örnek teşkil edecek insanlar olmadığımız zaman yap Yaptığımız işlerin Pek bir anlamı kalmamış olacak Ve yine değerli kardeşlerim Bu çalışmalar içerisinde Şunu da ifade edelim ki Elbette bu çalışmalarda Korkuyla saklanarak Gizlenerek de Bir yere varmak mümkün değil Hani bazı çalışmalarda bazı insanlar hep kendilerini gizlemeye çalışır. Ön planda olursam bana zarar gelirdi. Halbuki ilk önce onlar yanar. Düşünün ki bir camianın bir kurumun en etkin bireyi bir evde çalışıyor. En zıt görüş bile olsa ona kimse dokunamaz. Çünkü ben bunu karşıma alırsam, bunun teşkilatının tamamını karşıma alırım. Bunun sırtı güçlü diye korkar. Kimse bunlara ilişmez. Ama hem oradanım hem değilim. Hem varım ama kimse bilsin. Kızarıyorum, bozarıyorum ama yerimi göstermiyorum diyen adamlar ilk ateşe gidecekler onlar. İlk defa da onların başlayanlar. Onun için insanların dik duruşunu her yerde en iyi şekilde sağlamaları gerekir. Son olarak da bir hadis-i şerif ve bir sözle değerli kardeşlerim sözlerimizi kapatmak istiyorum. Muhterem kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanı anlatırken buyuruyor ki dini yaşamak elde ateş tutmak gibi olacak. Ne mutlu o gün mücadele edenlere. Bugün gerçekten dinimiz aslında bu açıdan ateş tutmak gibi. Elimizde ateş parçası tutarsak elimiz yanar, atarsak din elden gider. Böyle bir ortamdayız. Onun içinde bu ateşe iyi şekilde sahip çıkıp bunu atıp da Allah korusun dinin bizden uzaklaştığı bir durum içerisinde olmamalıyız. Geçmiş dönemlerde Kur'an-ı Kerim'de Buruç Suresi'nde de buyurulduğu gibi nice insanlar ne mücadeleler çekmiş. Böyle bizim gibi acaba falan yerden falan yere tayinimi mi çıkartırlar? Muhtemelen müdür tayini çıkarsa bana vekaletle şube müdürlüğü verecekler diye yıllarca bunu bekleyerek davasından tay eden insanların Yine sivilde olup da aman bir müşterim benden kaçarsa diye gizlenip saklanan insanların esas düşünmesi gereken Peygamberimizin de ifade buyurduğu gibi Geçmişte insanlar demir, tar demir taraklarla taranırdı diyor Peygamberimiz Demir taraklarla tararlar vücutlarındaki deriyi vücutlarından çıkarırlardı. Yani bir kurşun sıkıp öldürmezlerdi. Demir tarakla etlerini kemiklerinden soyarlardı. Ama yine de dinlerinden dönmezlerdi. Ki bunları hiç anlatacak değiliz. Son olarak da sözde şu olsun ki değerli kardeşlerim malum büyüklerden Hasan Basri Hazretleri. Elbette büyüklerin, Evliyaullah'ın sözlerinin hepsi çok değerli. Ama Hasan Basri Hazretleri'nin sözleri ne hikmetse biraz daha okkalı çok yerinde oturan cümleler oluyor. Ki benim çok hoşuma giden bir sözü var. Buyuruyor ki Hasan Basri Hazretleri Siz bir paranın helal mı haram mı yoldan kazanıldığını merak ediyorsanız Harcandığı yere bakın. Eğer iyi yere doğru yere harcanıyorsa helalden gelmiştir. Ama eğer boşa gidiyorsa haramdır. Onun için görürsünüz ki ...çok büyük servet sahibi insanların... ...bir kuruşu size nasip olmaz... ...ama çok az emeği olan... ...zorlukla mücadele eden insanların... ...büyük değerlerini, katkılarını görürsünüz... ...çünkü paranın harcandığı yer... ...önemlidir... ...eğer helalden gelmemişse... ...Allah onun da bir sevap kazanılmasına... ...rıza göstermez, iyi yere gitmez... ...ama eğer... ...bir gecede milyarlara, ...milyarlarla harcayan insanları da görüyorsanız... ...boş yere bir eğlence kulüplerinde... Biliniz parasını rahat itiraf edenlerin kaynağında da problem vardır. Rahat gelmiş olmaz. Yine buyuruyor ki Hasan Basri Hazretleri Allah katında değerini bilmek istiyorsan seni kullandığı yere bak. Seni istihdam ettiği alana bak. Eğer gerçekten sen iyi mücadelelerin hayırlı faaliyetlerin, hayırlı hizmetlerin içerisindeysen ne mutlu sana. Ama sen Böyle dışarılarda durup sadece başkalarına akıl vermeyle meşgul sen vay haline. Onun içinde bence bizi en çok teskin edecek sözlerden biri de bu olmalı. Rabbimiz şükürler olsun ki bizi bu hayırlı hizmetlerin bu insanlığa hizmet için ahirette bir adım daha mutlu olabilmemiz adına yapılacak çalışmaların içerisinde bunun bir parçası olarak kullandığı için Rabbimize sonsuz şükürler etmek durumundayız. Ve biliyoruz ki bu topluluk gerçekten ehli sünnetin ve ümmetin imanını koruyan mutavassıt ortalama mutedil bir toplum. Onun içinde buradaki en önemli çaba gerçekten ne kadar küçük gibi görünse de son derece büyük çalışmalardır. Ama hani mum dibine ışık vermez dendiği gibi çalışmaların içerisinde bizzat bulunan insanlar yaptığının belki de hiç farkında bile değildir ama bir süre sonra bu çalışmalar ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm.